Nebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birbirlerine neyi soruyorlar? Ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, anlayacaklar. Yine hayır, onlar anlayacaklar. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. Alev alev yanan bir kandil yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan Şarıl şarıl akan sular indirdik. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınların barınağı olacak cehennem, pusuda beklemektedir. Orada çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da bir içecek tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Çünkü onlar hesap gününü ummazlardı. Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır. Tadın, bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. Şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, gözleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kaseler vardır. Onlar orada ne boş bir lakırdı, ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükafatıdır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Ruh ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmanın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar. Konuşan da doğruyu söyler. İşte o kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Biz yakın bir azapla sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı kişi keşke toprak olsaydım diyecektir. Nasr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Söküp çıkaranlara yavaşça çekenlere yüzdükçe yüzenlere yarıştıkça yarışanlara iş düzenleyenlere andolsun Birinci üflemenin sarstığı onu ikinci üflemenin takip ettiği gün işte o gün yürekler kaygıdan oynar Gözlerini korku bürür. Öldükten sonra biz, ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olduktan sonra mı? Derler. O zaman bu, Ziyanlı bir dönüş olur, Dediler. Bu dönüş, Sadece bir seslenmeye bakar. Birdenbire kendilerini, Mahşerde buluverirler. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Kutsal vadi tuva'da, Rabbi ona şöyle seslenmişti, Firavun'a git, çünkü o çok azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. ''Ben sizin en yüce Rabbinizim.'' dedi. Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Ondan sonra da yer küreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit, insan dünyadayken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennemde gören her kişiye açıklığıyla gösterilir. Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene şüphesiz cehennem tek barınaktır. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran içinse şüphesiz cennet yegane barınaktır. Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zamandır derler. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 Koşarak ve korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bunlar değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış, mukaddes sahifelerde yazılı bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Kahrolası insan ne inkarcıdır? Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Hayır, Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir baksın. Şöyle ki, yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da, oradan ekimler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. Kulakları sağar eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi, kardeşinden, Annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır. Tekvir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş katlanıp dürüldüğünde yıldızlar döküldüğünde dağlar yürütüldüğünde gebe develer salı verildiğinde vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde denizler kaynatıldığında ruhlar birleştirildiğinde Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, defterler açıldığında, gökyüzü sıyrılıp alındığında, cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Hayır, akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, kararmaya yüz tuttuğunda geceye and olsun. Ağarmaya başladığında sabaha and olsun ki o şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin getirdiği sözdür. O orada sayılan, güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız da mecnun değildir. And olsun ki onu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 İnfitar Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu gönderdiklerini ve geride bıraktıklarını bir bir anlar. Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, Seni istediği bir şekilde birleştiren, İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Hayır, bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, üzerinizde bekçiler, Değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. İyiler muhakkak cennette, Kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar oradan bir daha da ayrılmazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Mutaffifin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarındaysa noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar düşünmezler mi ki büyük bir günde diriltilecekler? Öyle bir gün ki insanlar o günde Âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. Doğrusu günahkârların yazısı muhakkak sicciğinde olmaktır. Sicciğin nedir bilir misin? Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. O gün vay haline yalancıların. Ki onlar ceza gününü yalan sayarlar. Onu ancak hükümleri çiğneyen, ve günaha dalan kimseler yalanlar. Böyle birine ayetlerimiz okununca, Eskilerin masalları derdi. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları, Kalplerini kirletmiştir. Hayır, onlar şüphesiz o gün, Rablerinden mahrum kalmışlardır. Sonra onlar cehenneme girerler. Sonra onlara, ''İşte yalanlamış olduğunuz budur.'' denilir. Hayır. Andolsun iyilerin kitabı İlliyyundadır. İlliyyun nedir bilir misin? İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. O kitabı Allah'a yakın olanlar görür. İyiler kesin kes cennettedir. Onlar orada... Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarıştınlar. Karışımı Tesnim'dendir. Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Şüphesiz günahkarlar iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde keyiflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o günde İman edenler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? İnşikak suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, yer dümdüz edildiği. İçinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecektir. Zira o, ailesi içinde şımarmıştı. O, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten, Rabbi onu görüyordu. Hayır, şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, Dolunay olmuş aya yemin ederim ki, Halden hale geçersiniz. Böyleyken, Onlar acaba neden iman etmezler? Onlar, Kendilerine Kur'an okununca, Secde de etmezler. Aksine, Kafirler yalanlıyorlar. Halbuki, Allah onların gizlediği şeyleri, Çok iyi bilir. Onlara, Acı azabı müjdele. İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır. Buruc Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Burçlara sahip gökyüzüne, Geleceği bildirilmiş olan güne, Tanıklık edene ve edilene andolsun ki, Ateşle dolu hendeğe atılanlar öldürüldü. Onlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan sırf göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysaki Allah her şeyi görür. Şüphesiz İnanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip, sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve yanma cezası vardır. İman edip salih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Bilin ki O, İlk olarak yaratan, ölümden sonra tekrar hayatı geri getirendir. O, çok bağışlayan ve çok sevendir. Arşın sahibidir, çok yücedir. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Doğrusu, inkarcılar yalanlayıp dururlar. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hakikatte o, levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'andır. Tarık Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gökyüzüne ve Tarık'a yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O, karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki, üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın, atılan bir sudan yaratıldı, sırtla göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah, insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde, insan için ne bir güç, ne de bir yardımcı vardır. Dönüş sahibi olan göğe, yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Kafirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak. Ala suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, yeşil otu çıkarıp, sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih et. Sana okutacağız. Artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Korkan öğütten yararlanacak. En büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten kaçınır. Sonra o ateşte ne ölür ne de yaşar. Temizlenen, Rabbinin adını anıp ona kulluk eden kimse, kuşkusuz kurtuluşa ermiştir fakat siz ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz şüphesiz bu önceki kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır ra'şie suresi rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelildir. Durmadan çalışır fakat boşuna yorulur. Kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O ise ne besler ne de açlığı giderir. O gün bir takım yüzler de vardır ki, Mutludurlar. Dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Orada devamlı akan bir pınar. Orada yükseltilmiş tahtlar, Konulmuş kadehler, Sıra sıra dizilmiş yastıklar, Serilmiş halılar vardır. Devenin nasıl yaratıldığına, Göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? O halde öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azapla cezalandırır. Şüphesiz, Onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Fecr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Fecre, on geceye, çifte ve teke, örtüğü an geceye yemin ederim ki, Akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin var değil mi? Görmedin mi Rabbin ne yaptı ad kavmine, Direkleri olan ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, O vadide kayaları yontan Semud kavmine, Kazıklar sahibi firavuna, Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler, Oralarda kötülüğü çoğalttılar, Bu yüzden Rabbin onların üstüne,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 Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Beled Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu beldeye ki sen bu beldedesin, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı zorluklar içinde yarattık. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım, diyor. Kimse onu görmedi mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya Açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç, açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sadakilerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, Kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, Güneşi takip ettiğinde aya, Onu açığa çıkarttığında gündüze, Onu örttüğünde geceye, Gökyüzüne ve onu bina edene,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 Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki, işleriniz başka başkadır. Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Kim cimrilik eder, kendini müstahınî sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, dünya da bizimdir. Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer. Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan uzak tutulur. Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o hoşnut olacaktır. Duha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kuşluk vaktine ve sükuna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen işe koyul, ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire, Zeytine, Sina Dağı'na Ve şu emin beldeye yemin ederim ki, Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Fakat iman edip, Salih amel işleyenler için Eksilmeyen devamlı bir ecir vardır Artık bundan sonra Ceza günü konusunda Seni kim yalanlayabilir Allah Hüküm verenlerin En üstünü değil midir Alak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin Adıyla oku O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! insana bilmediklerini belleten, kalemle öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. Gerçek şu ki, insan, kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Namaz kılarken bir kulu menedeni gördün mü? Ne dersin? O doğru yoldaysa yahut takvayı emrediyorsa? Ne dersin, o yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? Allah'ın gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından, o yalancı, günahkar alnından yakalarız. O hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma. Allah'a secde et ve yaklaş. Kadir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.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 ve müşriklerden inkarcılar, küfürden ayrılacak değillerdi. Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. Kendilerine kitap verilenler, ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak, Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan içindir. Zilzal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer küre kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit işte o gün Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O gün insanlar amellerini görmeleri için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Adiyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Harıl harıl koşanlara, Çakarak kıvılcım saçanlara, Sabah baskını yapanlara, Orada tozu dumana katanlara, Derken, orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna, kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, insan düşünmez mi? Şüphesiz, Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Kâri'a suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kapı çalan nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? İnsanların ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğu dağlarında atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür. O gün, kimin tartılan ameli ağır gelirse, işte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. Ameli yeni olana gelince, işte onun anası, yeri, yurdu, haviyedir. Nedir o haviye bilir misin? Kızgın ateş. Tekâsür suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır, yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız, Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette, onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün, dünyada yararlandığınız nimetlerden, elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Asra yemin ederim ki insan, gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip, İyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Hümeze Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. Malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, and olsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o ateş üzerlerine kapatılmıştır. Fil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Ma'un Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar, gösteriş yapanlardır. Hayra da mani olurlar. Kevser Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Kafirun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da, malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde, karısı da ateşe girecek. İhlas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki O Allah birdir Allah samettir O doğurmamış ve doğmamıştır O'nun hiçbir dengi yoktur Felak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki Yarattığı şeylerin şerrinden Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Nas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım.